37. konu, Hazreti Peygamber'in, amr Kavmi Cüheyni'yi davet etmesi için göndermesi ve ona bazı öğütler vermesi, Hazreti Peygamber'e şöyle dedim, Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü, beni kavmime elçi olarak gönder, umulur ki senin vasıtanla Allah bana nasıl iman nasip etmişse onlara da benim vasıtamla iman nasip eder, Hazreti Peygamber beni onlara elçi olarak gönderdi ve şu tavsiyelerde bulundu, çok yumuşak ve doğru sözlü ol ve sakın mağrur ve kıskanç olma, kavmime döndüm ve onlara şunları söyledim. Ey beni rifa ve ey cüheyne kabilesi, ben Allah Resulünün elçisiyim ve size gönderildim. Sizi İslam'a davet ediyorum. Kanların akıtılmasını durdurmanızı, akrabalık bağlarını koparmamanızı, bir olan Allah'a tapmanızı, putları terk etmenizi, Kabe'yi ziyaret etmenizi, 12 aydan Ramazan ayında oruç tutmanızı emrediyorum. Bana icabet edenler için cennet, isyan edecek olanlar içinse cehennem vardır. Ey Cüheyne kabilesi, Allah sizi Arapların en hayırlısı kıldı. Cahiliye devrinde onlara sevdirilen şeyleri sizin için sevimsiz kıldı. Çünkü Araplar iki kız kardeşle birlikte evlenirler ve haram aylarda savaşırlardı. Babası ölen kişi kendi babasının karısıyla evlenirdi. Fakat siz bunları yapmıyordunuz. Gelin, şu Ben-i Lüey bin Galib'den gönderilen peygambere iman ediniz. Bu sayede dünya şerefini ve ahiret saadetini elde ediniz. Bunları söyledikten sonra bir kişi çıkarak şöyle dedi. Ey Am bin Müre, Allah senin hayatını acı kılsın. Sen bize ilahlarımızı terk etmemizi ve cemiyetimizi dağıtıp yüce atalarımızın dinine muhalefet etmemizi mi emrediyorsun? Tiham ehlinden olan şu Kureyşli kişi bizi hangi şeye davet ediyor? Sonra o habis şu şiiri okudu. Mürenin oğlu öyle bir şey getirdi ki bu insanları ıslah için söylenmiş bir söz değildir. Ben zannediyorum ki onun bu sözü yaptıkları bir gün gelecek bizim için boğaz acısı olacaktır. O bizim büyüklerimizi, atalarımızı ahmak saymaktadır. Kim onun sözünü tutar ve ona tabi olursa kurtuluşa isabet etmemiş olur. Bu habis adamın şiirlerini dinledikten sonra şöyle dedim. Hangimiz yalancı ise kalla onun hayatını acı kılsın. Onun dilini lal, gözünü kör etsin, Allah'a yemin ederim ki o şahıs, dişleri tamamen düşmeden, gözleri kör olmadan ve yaşlılıktan dolayı aklı ifsada uğramadan ölmedi, bu kişi neyse onun tadını alamazdı.